Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Evet, bugün biraz ekonomi politik, ekonomi ile politik arasındaki çok derin sarsılmaz kopmaz bağlara biraz daha bakalım yani özellikle de kriz devam ediyor devam ettiği gibi bankaların da soygunları ve e, tuhaf işleri de ayuka çıkmış vaziyette devam ediyor evet valla şimdi aslında bu 2007-2008'den itibaren e, başlayan e, krizin. kriz e, köklerine e, yeterince e, en azından kamuoyunun gözüne, gözüne sergilenmesi açısından yeterince inilmiyor. Çünkü bu Wall Street ve dünya finans sistemi aynı zamanda dünya medya sistemiyle çok yakın işbirliği içerisinde çalıştığı için kamuoyunun e, gözleri önüne e, yeterince bu e, Wall Street soygunları ve dünya finans sisteminin Dünya, dünya yaşayan insanlar Gezgen üzerinde yaşayan insanlar Üzerindeki gerçekleştirdiği Soygunlar ancak Ya içeriden bir takım Kişilerin anlatımlarıyla Ya da artık o kadar Rezaletler zinciri Sergileniyor ki geniş toplumsal Kesimlerin önüne Büyük medya araçları tarafından değil Daha dar araçlar üzerinden Getiriliyor son Libor skandalı 2007'de ee, yani kayaların üzerine kurulu bir finansal sistemden söz ediliyordu. Bunun kumun hatta üstünde diyorduk e, geçenlerde bir yerde okudum bataklığın üzerinde e, kurulu bir piyasa bir Wall Street sistemi Ama ve bunun kurgusu zaten soygun üzerine yapılıyor. Yani bu menkul varlığa dayalı menkul kıymet araçları türe enstrümanlar tamamen kuralsızlaştırılmış, yönetim bir soygun bir e, Yango sistemi, e, bahis sistemi üzerinden bir kumarhane sistemi üzerinden adeta e, yaşanmamış olduğu ve kuralların e, ortadan kaldırıldığı ve bu e, özellikle Birleşik Devletler e, İngiltere gibi ülkelerin yönetimleriyle bu piyasa yöneticileri, banka yöneticileri arasındaki ilişkilerinde e, gün yüzüne daha net bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla krizin bir türlü gerçekten toparlanma işte üzerine toz kondurmayan sistemin yarattığı ağır hasarlar gün maliyetleri üzerinde de yeterince durmuyor. İşte piyasa sisteminin yerine devlet kurtarmaları egemen oldu ve son bu bir skandalı aslında yani bu işlerin. Ee, mesela bankalar arası oluşturan bir faiz e, göstergesinin en önemli faiz oranını e, Merkez Bankası yetkileriyle birlikte manifestik bir şekilde e, ortaya konduğunu e, gösterdi. Bu ve benzeri olaylar gelişmiş ülkelerde, geliştirmekte olan ülkelerde bu piyasaların kurulması tavsiye edilen Türkiye gibi, Latin Amerika gibi e, pek çok e, dünya e, yüzerinde ülkelerde önerilen model işte sermaye hareketleri serbest bırakılacak olmayan piyasalar kurulacak ve bu piyasalar üzerinden e, reel sektör geliştirilecek bu hülya zaten gerçekten reel sektörle bu finans dünyanın reel sektörüyle yatırım sektörüyle e, finans sektör arasındaki ilişkinin e, çok ciddi olarak kaybolduğunu e, görüyoruz mesela geçenlerde bir oran e, rastladım. Dünya e, döviz ticaretinin e, %5'i ancak mal ve hizmet alımları için kullanılıyor. Geri kalanı spekratif amaçları için kullanılıyor. Amade ve üretim için e, yapılan döviz ticareti %5'i. E, dolayısıyla e, bu ilişkinin bağlantılı koptuğu bir dönemden geçiyoruz ve toparlanma e, vesaire değil, yolsuzlukların bu soygun düzeninin e, bu Ponzi kuralınının içildiği ve kuralsızlaştırmanın yerine kural hakimiyetinin de yeterince oluşturulmayacağını görüyoruz. Çünkü öyle bir şey ki suçlular, suçlu aktörler aynı zamanda bu yani ortamı kirletenler bugün temizlik sütçü de bürünmüş durumdalar. Yani biz Birleşik Devletler'de Obama iktidarının ee, Geliş sürecine bakalım. İşte değişim diyordu. Bankaların kontrolsüzlükleri, kurarsız, bunun, bu kontrolsüzlükleri, kuralsız enstrümanlar bunun Amerikan toplumunun üzerinden yapılan soygunu bin, milyonlarca insan. Amerika Birleşik Devleti'nde 50 milyon insan açlık sınırında. Dünyanın en gelişmiş devleti. Ee, aynı zamanda işsizlik en hatta Avrupa Birliği'nde 25 milyon açlık işsizlik edindikleri konutlar ellerinden alınan evsizler ve dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bunlar 1990'ların efsanevi deyimiyle de işte dünya orta sınıfından bir buçuk milyar yoksullardan orta sınıfa geçti ve bunlar tüketiyorlar. Şimdi bunlar evsizler. Ve baktığınızda örneğin Birleşik Devletler'de e, bol skeç soygunlarını gerçekleştiren en önemli unsurlar e, yani bu özellikle işte Baba Bush, Clinton ikinci Bush ve Bu Amerikan başkanları Döneminde Ki yöneticiler Ki bunlar kâh Wall Street'i yönetiyorlar kah Amerika ekonomisini Merkez Bankası'nı yönetiyorlar Yine şeye baktığımızda Obama bütün bu şeyleri Söyleyerek geldikten sonra Yani City grubun Goldman Sachs'ın isimlerini kendi kadrosunu, yönetici kadrosunu dahil etti. Yani N.Konların savunma e, bakanını, e, eski zabıt e, geçisi, işte milli güvenlik danışmanı James Jones'u falan bir tarafa bakıyorum. Bunlar savunmadaki adamlar yerlerinde kaldığı gibi Wall Street'teki gelmiş geçmiş şu 30 yılın en büyük işte son 90ları e, ikinci yarısına itibaren katalım. İşte Rubin gibi e, hem Hukuku Grup'ta hem Golden Saks'ta e, çalışmış, başkan yardımcı da, üst düzey yöneticiler yapmış insanlar e, aynı zamanda işte, işte şey, Obama'nın yakın arkadaşı e, hukuk fakültesinden Truman'ı Sti e, Grubu'nun üst düzey yöneticisi e, Timothy Geşmer'i Hazine Bakanı'ları Larry Summers'ı yani Larry Summers'la e, ee, Jerry yönetimindeki o dönemin Amerikan e, Wall Street yönetimine en büyük şey bu 1933'teki e, kural e, getiren kuralların ortadan kaldırılmasını sağlayan kişileri bugün ekonomi yönetiminin en üst seviyelerine getirdi e, şey. E, yani baktığınızda isimleri saymaya işte Morgan Stanley, işte Mary Lynch Lehman Brothers, Goldman Sachs ki bu e, isimlerin büyük bir bölümünü Büyük soygunların yani e, krizlerin ve soygunların içe geçtiği e, Amerikan e, tarihinde ve dünya tarihinde e, aktör e, şirketler olarak e, karşımıza çıkıyor. Ve bunların oluşturduğu bir düzen var. Ve bu düzen e, gerçekten bir kazino ekonomisi haline gelmiş durumda. Kumar i̇şte varlığa dayalı olmayan, herhangi bir varlığa dayalı olmayan e, kıymetler yaratılarak, sanal kıymetler yaratılarak bir dünya yaratıldı, bir finansal düzen yaratıldı ve bu finansal düzenin denetleyicisi, sözde düzenleyicisi kurumlar da son derece örnek gösterilen kurumlardı. Gelişmekte olan ülkelerde de Türkiye gibi ülkelere de bu model hep en sağlıklı, en güzel model olarak dünyaya özellikle de özellikle Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi kuruluşlar tarafından hep önerildi. Dikkatinizi çekerse hep böyle bankalar, batık bankalar dünyada, Amerika'da, İngiltere'de, her yerde kurtarılıyor. Ve kemer sıkma politikaları öneriliyor. Ve bu batık bankaların maliyeti birinci büyük krizde de öyle gerçekleşmiştir. Vergi veren, piyasayla aktörleriyle herhangi bir ilişkisi olmayan, Geniş toplumsal kesimler üzerine e, yıkıldı. Bu Türkiye'de de 2001 krizinde aynen böyle yaşandı. Evet, Türkiye'yi şey. Türkiye konuşmadan önce ben de birkaç şey ilave etmek istiyorum. Tabii. Ben de aldım. Estağfurullah. Yani iki şey var. Bir tanesi söylemek istediğim iki şey var. Bir tanesi bu yeni bir araştırma Tax Justice Network diye daha bu dün yayınlanan bir rapor var. Vergi Adaleti AĞ adı verilen bir sivil toplum kuruluşu. Şu anda bu vergi cennetlerinde küresel vergi cennetlerinde dünyadaki süper zenginlerin stokladığı paranın yığdığı paranın 21 trilyon İla 31 trilyon dolar olduğu ortaya çıkmış. Yani daha önceki bütün hesapların çok üstünde çıkıyor. Yani küresel finans eliti e, e, topla, toplamda Amerika ile Japon yurt içi gayri safi hastasının toplamı kadar para saklıyorlar bir yerlerde. Gelergiden kaçırıyorlar ve dünyanın... Da yoksullarını bütün bu küresel borçlarla uğraşmak ve işte kemer sıkma politikaları karşısında hayatları kaymış olanları. Bunlar İsviçre'de ve Cayman adalarında filan diye. Ve sadece 92.000 kişiden bahsediyoruz. 92.000 kişinin yani 10.000'de 1 10.000'de 1'i galiba dünya nüfusunun 0.001 ne ediyor ne kadar eder daha da düşüyor herhalde. Daha da, daha da düşüyor. Evet. Ee, şimdi bir bu var e, tamamen e, bu şekilde e, gelişen bir sistemle karşı karşıyayız. Joseph Stiglitz'in de geçenlerde konuşuyorduk e, yeni yayınlanan evet. e, The Price of Inequality evet. yani eşitsizliğin bedeli adlı ve alt başlığı bugünün bölünmüş toplumu geleceğimizi nasıl büyük bir tehlikeye atıyor. Nasıl tehlikeye atıyor alt başlığıyla çıkardığı kitapta. Tamamını e, okuma fırsatı maalesef henüz olmadı ama e, e, giriş, giriş bölümünde çok önemli bulduğum bir şey söylüyor. Onu paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Diyor ki bu e, kitabın temel e, temalarında ana temalarından biri. Siyasi sistemin çöküşüdür Mesele yani elbette Bu duruma gelinmesinde ekonomik, güç, ekonomik bir takım Güç oyunları da Etkili olmuştur ama asıl olan Politikanın piyasayı Şekillendirmesidir ve onu da öyle şekillendirdi ki en tepedekilerin lehine, geri kalanın aleyhine şekillendirdi. Yani herhangi bir ekonomik sistemin kuralları ve düzenlemeleri, regulasyonları olmalı ve hukuki bir sistem içinde çalışması gerekir. İşte hem değişimi, dağılımın, gelir dağılımının sonuçlarını hem de büyümenin, verimliliğin ve stabilitenin, istikrarın. Sonuçları açısından Farklı çerçeveler vardır Şimdi burada Ekonomik elit öyle bir çerçeve Çizdi ki kendisini kendi Sadece kendisini İnkar ettiği geri kalanında Ne olursa olsun diye Bırakıldı ama bu ekonomik Sistem ne etkili Ne de adildir diyor Şimdi bunu anlatıyor yani biz Bütçe politikamızdan Finans politikalarına Para politikalarına ve hatta adalet sistemine kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde alınmış bütün bu politik kararlar bu eşitsizliği sürekli kılmak hatta artırmaya yönelik olduğunu ispat etmeye çalışıyorum diyor. Tuğla gibi de bir kitap doğrusu ve son olarak da şunu söylüyor ön sözünde bir politik sistem var elimizde bu kadar paralı çevrelerin çıkarlarına göre ayarlanmış. O zaman diyor giderek ekonomik eşitsizliğin yükselmesi siyasi iktidarda da siyasi güçlerde de giderek büyüyen bir eşitsizliğe yol açar. Yani dolayısıyla politika ile ekonomi arasında feci bir kısır döngünün ötesinde bir bağlantı kurulur ve her ikisi de birlikte yani politika ile ekonomi birlikte toplumsal, Güçleri e, biçimlendirirler ve top, sosyal e, örf ve adeti kurumları ve onlar da bu şekilde büyüyen adaletsizliği daha da pekiştirecek halde çalışırlar diyor. Yani toplumsal böyle bir çok ağır bir yargıda bulunmuş ve bunun bankaların, bankerlerin filan da kesinlikle soygun yapanların hemen e, yargılanıp tutuklanması cezalandırılması hem etik dışı ahlaksızca hem de sahtekarlık yaptıkları bankaları ve en büyük, en etkili finans kurumlarının başında bu şekilde yani sorumluluk alması lazım ve adalet sisteminin çalışması lazım demiş kitabında. Valla ilk ki son 15 yılda dünyada stik gibi birisi yaşıyor. Yani en etkin bu sistemi kurcalayan yani Dünya Bankası baş ekonomistiydi en kıdemli başkan yardımcısıydı ee, ve e, hmm. o dönemden itibaren başlayan e, Dünya Bankası'na meclisinde Nobel Ödülü almamıştı daha sonra hmm. aldı evet. Stikler istifa metninden itibaren ve daha öncesinde bankanın etkin pozisyonda bulunduğu tarihten itibaren. Zaten Nobel ödülünü de bu işlere harcıyor biliyorsunuz. Ee, kurduğu bir grup var. Ee, internet sitesi üzerinde kendisine bu grubun bir tane sitesi var. Ee, bu konularla ilişkin e, en aktif e, ve en dürüst Bitlis başında başında Stiklis geliyor. yani Geçmişte başkanlara dönüyorum. Stiklis'te e, keşfedip onunla bir takım e, söyleşiler ilişkiler kurduğumuzda Türkiye'de bazı iktisatçılar bu makineler için o devirde dikkate alınmayacak insan bu adamı başımıza getiriyorsun diye şeyler hatırlıyorum. Daha sonra Nobel almıştım ve Nobel konusunda son derece önemli. İyi ki makineler var, iyi ki yani gerçekten şunu söylerim, bir soygun düzeni, bozuk düzeni ve bu bankaların işleri, yani dünyayı, dünya, yani kapitalistlerin. Ee, kapitalizmin kurtarmı telaşında yani çünkü dünya ekonomisi dünya kapitalizmi e, final, Wall Street'de emanet edilmiş ve reel sektörde olan zaten gücünü de kaybetmiştir bu Amerikan ekonomisi ee, bu finansal düzen üzerinde kurulu bir soygun düzeni üzerinden yürüyen işte Wall Street'teki yönetimlerle politik yönetimler arasında birbirine geçiş geçen hafta şeyden bahsettiydik 29 bunalımının en önemli aktör kuruluşlarından gene Goldman Sachs'ın Yöneticisi e, Dalis'te e, Alun Dalis e, e, e, e, e, e, e, e, iki kardeştir Alun Dalis siyahi başkanı. E, John Foster Dalis'te. John Foster Dalis'te. Ya yani bunu benzer ne şey bir konudan şeyi söylüyorum. Mesela e, Khan e, işte skandalla e, üç kurt skandalıyla şeyden ayrıldı İmeten'in başından ve gelmiş geçmiş İmeten'in başına. E, sosyalist bir e, Fransız e, Kişi portreydi Aslında başka bir zaman Değiliriz e, Yani kanun bu operasyonda başının gelmesinde e, Nisan 2010 Tarihinde IMF uzmanlarının dünyayı değerlendiren bir e, Ve ekonomik krizi Değerlendiren bir raporu var Orada son derece gerçekçi Değerlenen taplayınlarda bulunuyorlardı Ama onun sonra şey yapalım Yerine gelen Şahıs e, bayan e, şey e, Lagarde. Christine Lagarde evet. Lagarde, Lagarde mesela Meslek Hayatı'na bakalım Lagarde'ın. E, meslek Hayatı'nın ilk dönemlerini Amerika Birleşik Devletleri Askeri Endüstrisi'nin çıkarlarını savunarak başlıyor bayan Lagarde'ın. Ee, ve e, işte daha ismini duymaya başladığımız bir tane hükümetinde Ticaret Bakanı oldu, Dış Ticaret Bakanı e, bu hanım yani uzun süre e, McKenzie'de çalışıyor e, McKenzie'de bu sorusu bir hukuk şeyidir ve bu düzenin en önemli asli e, hukuk danışmanlığı firmasıdır. Çünkü bu düzenden e, üniversitedeki e, akademisyenler işte bu geçici geçmiş bir düzendir bu bankacılar. Ulema, dünya uleması e, Nobel alırlar bunlar. Arada mesela bir programda da ona da değinelim. Bu enstrümanların yaratıcısı e, kişilerden biri. 97'de e, Nobel aldı. Neyse, Bayan Nagar McKinsey elemanı olarak ve neye e, çalışıyor? ABD'nin Boeing Lockheed Martin, uçak sanayisi firmalarını savunuyor. Ve kime karşı? Avrupa Birliği. Bir Fransa'yı kendi ülkesinin şeyine karşı savunuyor. Ve bunun yükseliyor, yükseliyor başkan yardımcısı falan oluyor. NATO'nun şeyinde çalışıyor. İşte e, Polonya çok ilginç bir şey var. E, başkan yardımcısı olarak bu e, Euroatlantik komisyonun görev yaparken Lockheed Martin firmasının işte 3-2,5 e, milyar dolara diyerek e, Polonya'ya hep ona satılmasında önemli bir rol oynuyor. Ee, ki burada Polonya Fransız Miraj ve İsveç uçaklarını almayı düşünüyormuş. Komik olan Polonya bu uçak aldığı parayı e, Avrupa Birliği'nden e, zira yardım olarak almış. Yani e, daha sonra da Polonya firmalarının Irak'ta ve Afganistan'da e, Bayan Lagard e, taşeron olarak Amerikan firmalarının altında çalışmalarını sağlamış. Şimdi, şimdi Lazard'ı siz buraya YF'nin başına getiriyorsunuz. İşte e, Wall Street'te bütün bu oyun düzenini kuranları ekonomi YF'nin başına diyorsunuz. Yani bir kapıdan o kapıya sürekli girip çıkan e, CEO'lar var. Bu hmm. Finans siyolları, yöneticileri ve patronları var. Evet, yani aynı Ban şey bankerler evet, ve şirket yani. bankerler, bir de şirketlerin CEO'ları evet ve CEO var. Ve bunların yani aynı şey tarih oyuncu şeyde de bakarsınız yani işte rakısalırların etkinliğine bakarsınız yani sahipler, yöneticiler, hukuk firması danışmanları işte bunlar uluslararası bir Bürokrasi var Dünya Bankası'nda ve e, IMF'de konuşlanmış. Yani OECD ve ULTAK'ı biraz başka bir kenara bırakıyorum etkinlik olarak. Ve bunların dünyaya 30 yıldır önerdikleri bu 30 söyledikleriyle Amerikan hazine yönetimi zaten bir şube gücülü gibi çalışan bir IMF oldu. E, değil mi? Bu i̇şte yüzden buçtan beri bu yana baktığımızda. Evet. Yani çünkü veto hakkı olan tek ülke %17 oranıyla Amerika Birleşik Devletleri. Yani böyle baktığımızda en anti-demokratik kuruluşların başında Birleşmiş Milletler IMF e geliyor. E, Dünya Bankası'na baktığımızda e, dünyaya verdikleri bütün e, şeyler, e, öneriler yani biz de, bu arada şeyi de söyleyelim, Dünya Bankası'nın üzerinde e, Çin e, Devlet Bankası daha fazla dünyaya kredi verir hale geldi son yıllarda. Yani Dünya Bankası'nın e, bunların güçleri ve bir yani, tartışmalı kuruluşlar. Çünkü geçenlerde IMF'den üst düzey bir yetkili böyle olması lazım. Ee, şeyden zehir zemberek bir istifa mektubuyla ee, şeyden ayrıldı IMF ee, yönetimin de önemli isimlerinden 20 yıl falan çalışmış. Benzer eleştirimleri e, IMF ve Dünya Bankası'nda çalışan namusluca e, duruşlar sergileyen bir süre sonra en azından bir takım insanlardan da e, duyuyoruz Ve dolayısıyla bu suça yani dünya Davos'larda falan da zaten Davos ve benzeri kuruluşlar e, bir suçlular zirvesi yani onların gündemlerine e, baktığımızda bu sürecin e, örgüsünün yapıldığı e, yıllarda da bu düzenin nasıl aldığı yapılmaya e, sunduklarını biliyoruz. Peki Ali Bey bir şey dünyada... daha... Pardon bir şey Buyurun. daha soracağım yani şimdi Stiglitz'in bütün bu kitap da zaten bir başka makaleden de çıktı işte o ünlü demokrasi tanımı Abraham Lincoln'ın söylediği işte halk için halk tarafından halk halkın yönetimi diye e, onu da %1'in %1 için %1 tarafından yönetimi şeklinde bir makale Benetifer'de çıkmıştı. Şimdi e, başka bir durumda var. Yani e, diyor ki e, sistemin kendisi o kadar yetersiz yani verimsiz ki e, en tepedeki o bazen binde bir bazen 10 binde bire kadar inecek çok az e, bir kesimi elite ...kazançları en aşağıdakilerin... E, ...orta ve aşağıdakilerin kayıplarından... ...çok daha az aslında... Yani ...verimlilik açısından bakıldığı zaman... ...biz aslında çok büyük bir bedel ödüyoruz... ...hem e, büyüyen ve... E, ...artık her türlü şeyi açmış olan bu eşitsizliğin bedeli olarak... Sadece daha yavaşlayan büyüme ve daha düşen e, gayri safi yurt değil, milli gelir değil, daha da büyük bir istikrarsızlık. Ve ayrıca da çok önemli bulduğum benim bir şey daha eklemiş e, Stiglitz, Joseph Stiglitz. E, zayıflayan bir demokrasi ve insanlarda giderek e, adalet ve hakkaniyet duygusunun azalması, kırılması ve hatta bu kitabın birçok yerinde de sonradan belirtiyorum diyor. E, kimlik, e, kimliğimiz, biz neyiz, kimiz, nereye gidiyoruz duygusunun da artmasına yol açtı Yani sonuçta büyük bir e, e, siyasi ve etik krizden de, ahlaki krizden de bahsediyor. Demokrasinin krizinden. Türkiye ile ilgili olarak bunun yansımaları nasıl olabilir diye çok, bir dakikamız falan kaldı ama ne diyebiliriz? Valla Türkiye e, bunun e, yani Türkiye'de 1989'u veri alalım. Yani e, terma hareketlerinin serbest bırakılmasından itibaren yaşadığımız bir e, 10-12 yıllık e, dönem vardır. E, ve bu dönem sonucunda da bir 2001 krizi. Yani bu da yeterince e, yani bu, bizde de şunlar yaşanmıştır. Bakın 3 hazine müsteşarı e, muhaziri müsteşarlığından ayrıldığında bir bankaya yönetim kurulu başkanı olmuştur ve bu banka batmıştır. Türkiye'de de bürokrasiyle e, bankacılık sistemi arasındaki geliş gelişlerin bu dönemde hatta hesabı yoktur. Yani Türkiye'de e, daha cesur banka sektörünün içerisinde insanlar çıkmadı. Birleşik Devletler'de e, ve, de, içinde, ve de Avrupa'da yeni e, İtirafçılar var ama Türkiye'nin yaşadığı bu dönemde yani bu sürede inanılmaz transferler oldu. Bakın şunlar yaşandı. Bankası batmış bir kişinin başvurduğu genel müdür o kısa bir süre sonra kendi bankası adına sunduğu teklifi değerlendirecek kurumun başına geçti. Biz bunları yaşadık. Daha neler var? Türkiye'de, evet, yani Türkiye'de kurarsızlık. Siyasi sistem ve <gülüyor> ekonomik sistem arasındaki bu Stiglitz'in sözünü ettiği bağlantı tabii ki Türkiye'de de açıkça görülüyor. Yani eşitsizliği giderici yönde değil tam tersine arttırıcı pekiştirici yönde bir ekonomi siyaset. İlişkisi, iç içeliği, eldiven içinde, yumruk şeklinde. Aynı soygun düzeni, aynı rezalet. Bugün içeride bankacı yok. Bakın demir edin bir aile fotoğrafı vardı. Bunun çok üstünde durmuşumdur. Aile fotoğrafında 3 banka sahibi vardı. Bir bayram Cumhurbaşkanlığı. Bu aile fotoğrafının sadece ve sadece Türkiye halkı üzerinde, toplum üzerinde maliyeti 17 milyar dolardır. Ve bunların hiçbirinden hesap sorulmadı. Bunların bedellerini biz ödüyoruz. Yergi verenler, toplumsal kesimler. Ve bu müthiş bir yoksullaştırma süreci yaşattı 2001'de. Çünkü bunun bedeli, bakın Stanley Pichert IMF birinci başkan yardımcısıyken iken Türkiye e, IMF ile anlaşma yaptı. IMF ile anlaşma sırasında krize girdi. E, Stanley Pichert daha sonra nereye gitti? Stikork'un Stikor yönetim kurulu başkanı şimdi İsrail Merkez Bankası başkanı. Ben bunları bir korktaşı şey için söylemiyorum. Bu trafiğe dikkat etmek yani Stiklizm işaret ettiği ahlaki e, kriz, adalet krizi, hukuk krizi e, tamamen Türkiye'de de, Türkiye ve benzeri ülkelerde e, yaşanırken Türkiye'deki ulema, bankacı, bürokrat Amerika Birleşik Devleti'nini, Londra piyasasını, Wall Street'i nasıl şahser piyasalar olduğunu ortaya koyup bizim onlara örnek almamız gerektiğini ifade ediyorlardı. Burada keselim herhalde süremiz değil ama o kadar çok konuşulacak konu var ki ben bunun çok büyük bir bölümüne bir yayıncı gazeteci olarak gözlemlemeye çalıştım. çalışan bir kişiyim. Yani e, bu Türkiye'nin finanslaşma sürecini de orada yaşanan Türkiye daha beter belaya bulaşamasının nedeni bu enstrümanlardan geliştirilen enstrümanların zenginliğine sahip olmamasındandır. E, Türev enstrümanların ve bu e, şey dediği varlığa dayalı kıymet kıymetleri vardır. Bunları daha sonra anlatırız evet. ama gerçekten e, şu anda e, çivisi çıkmış ve hem finans kriziyle hem iklim kriziyle hem ahlak kriziyle etik kriziyle adaletsizlikle ile e, intiharın meşine gelmiş bir dünyadan söz etmek mümkündür. Evet. Bunu Adalet daha de, daha epe epey konuşmaya devam edeceğiz. Tabii. Çok, Çok yani teşekkür ederiz. Saatler yetmez. Kolay olağanüstü bir yayındı. Ali Bilge ile ekonomi politik